Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Hacer Sayman'la birlikteyiz, hoş geldiniz hoş bulduk. Şimdi adettendir e, kimsiniz nesiniz diye söylenir. E, i̇şte bir Avusturya Lisesi geçmişi var. Bir Viyana'da işletme okumuşluğunuz var. E, ama ben sizde bir e, sanatçılık görüyorum. Şehir planlamacılığı görüyorum. E, işte sanat tarihi görüyorum. E, yani bunların zaten uygulamasını yapıyorsunuz. E, sokağa da çok güzel dokunmuşsunuz. Şimdi o. Onları sizden hikayesini alacağım. Ee, tekrar hoş geldiniz diyeyim. Ee, teşekkür ederim. Siz kendinize ne eklemek istersiniz? Böyle dinleyicileriniz Bana bir çiftler. bu sizin lazım. söylediğinizden şunu çıkardım. Her zaman olduğu gibi bir kere boyumdan büyük işlere kalktığımı özellikle bu sokak projesinde görüyorum. Fakat size teşekkür ederim. Çelik Gülersoy benim çok has dostumdu. Ve bir ondan öğrendiğim bir sözü hep çok sık ineliyorum. Bilen görür derdi. Onun için yani sizin görmeniz öyle bir şeye işaret ediyor. Teşekkürler. Yani ne demek? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu sokaktan önce bir kahveden bahsedelim değil mi? Hmm. Oradan mı başladı? <gülüyor> Sizi bir polk etmiş evet. böyle hani Facebook şeyiyle, jargonuyla diyeyim. Evet. Çok kısa. Tabii o süreselliği olmaktan ötürü biz o yokuşu tırmanırdık. Oradan da trollebusa biner. işte bir yerlere giderdik filan. Yani oradaki, oradaki o İstanbul'un şimdi kaybolan dokusu iliklerimize işlemiş herhalde. Sonra da Viyana'ya gidip Viyana'dan dönünce bir annemler Göztepe'de plan oturuyorlardı. Ben kendi kendime dedim ki ben İstanbul'da oturmalıyım. Çünkü o zaman hocalarımız hep Cihangir'de Galata'da plan otururlardı ve bizi evlerine çaya çağırırlardı. Ondan sonra e, o, orada oturayım dedim ve işte Galata'da oturmaya başladım. Bu 80'li yıllar oluyor. Ee, şey, Orhan Pamuk şeylerin e, masumiyetini de çok güzel yazıyor o yılların o Galata'nın değişimini. Ben o yıllarda buraya gelen kendi cinsimden sanki ilk gibiydim. Yani aşağıda manukyan vardı. İşte hala azınlıklar vardı. Azınlıkların azınlık tabii vaktiyle çoğunluk olanı da çok ağırma gidiyor. E, o gayrimüslimlerin işte o tahafiyeci dükkanları falan vardı. Tuhafiyeci benim babam bir da tuhafiyeciydi şahane hani hmm. bir laf. Bunların hiçbiri şimdi yok. Bu seksenle burası. Ben o zamanlar oraya taşıdım. Yalnız Nur Osmaniye'de hediyelik eşya falan biraz, biraz antikacılık yapıyordum. Sonra Nur ayrıldım. Ayrılmadan önce yalnız o pasajdan geçtim. Pasaj böyle şey pis mis öyle terk edilmiş. Tünel geçidi pasajı. Benim de eşim beni her şeyde çok destekler. Bana dedi ki ilk defa buraya girme dedi. Neden dedim batarsın dedi. Bir şeyim yok ki batayım dedim ben yani bir şey kaybedecek bir şeyim olursa batarım. Bu tutmadı. Bu tutmayınca bana dedi ki bak Hacer buranın adı tünel geçidi ama kimse geçmiyor dedi. Gerçekten geçmiyor. İyi bir argümanmış ama. Öyle evet beni caydırmak için ama hiç hayatta beni hiçbir şeyden caydırmazsın. Ama orada görmemiş. Dedim. Sizin gördüğünüz bir şeyi görmemiş ya da hissetmemiş. İşte ben öyle. rasyonel bir oluyor. Paris'te oluyor. Buradan için olmasın durumu. Şimdi hiç milliyetçi değilim ama. Böyle bir İstanbullu şuuruydu herhalde. Ondan sonra ben oradaki küçük bir dükkanı devraldım. Borç alarak devraldım. Hakikaten param yoktu. Bir ablam bana para verdi. Önüne işte... Tabii küçük bir masa koydum, yücel geliyordu köfteciden köfteleriyordu. Sonra kenarına çiçekler koymaya başlıyorma, böyle yavaş yavaş pasaj çiçeklendi mi çiçeklendi? Fakat bana, şey olmaya başladı. Önce bana çok sarılan insanlar, sonra biraz rahatsızlık duymaya başladılar. Ee, şey olmaya başladı değerlenmeye başladı orası. O zaman da tabii şey diye bakıyorsunuz artık bu gitsin de biz bunu daha bilmem kime verelim. Yani orası bir şey oldu. Faka, ve bir şöyle bir şey oldu. Mesela bu benim tabii biz birazcık batılı mantalitesiyle de yetişmiş olduğumuz için tuhafımıza giden şeyler oluyor. Yönetici. Çok da eğitimli insanlardı bunlar yönetici. Beni çağırdılar. Ben böyle sigaya çekildim. Dediler ki aşırı çiçeklendirme dedi bana. Sizin ağaç hikayeniz gibi. Ben anlamadım. Beyefendi dedim ama pasaja kelebek gelmeye başladı dedim. Pasaj bir saat güneş alıyor. Sonra sonra dedim ki e, dedim herhalde ben Aziz Nesin'in o çok bindi dilim biraz sivri tabii. E, Aziz Nesin'in çok mütevazi bulduğum o yüzde altmışına giriyorum herhalde ki dedim on tane saksı kaldırsam elli kişi daha oturturum filan. Böyle buradan sonra ben tekrar hevesimi kaybetmeye başladım ve kafayı orayı devretmeyi koydum. Neyse tanrılar bana yardım ettiler ve oradan çıktım. Ama oradan çıkmadan önce de bu sokağa göz koymuştum Duran Hanım. Bu sokak nasıl güzel bir sokak, bir pera sokağı. Bütün binalar, fasatlar çok güzel. Ondan sonra hiç dokunulmamış. Bir de böyle ortada oturduğunuz zaman sağa baksanız çirkin bir şey görmüyorsunuz. Sola baksanız çirkin bir şey görmüyorsunuz. Ben orada sırayla elime geçen 3 kuruş parayla sırayla devre aldım oradakiler. Bir çılgın, bana herkes çılgın diyordu. En yakın arkadaşım geçen gün hatırlattı. O bana demiş ki ya gene 70 yaşı projesi bu yani. Bana demiş ki sen demiş ak gene büyük işlere kendini şey diyorsun. Niye işte kenara çekilip bir şey yapmıyorsun? Ben de ona demişim ki öğrenlerinin şantajında salata mı yiyeceğim demişim. Yani hani bir yaştan sonra Güzel belirli çağır. bir parası olanlar öğlen buluş böyle şeyler yapıyorlar. Fakat benim bir de pirim Semiha Berksoy'du. Semiha Berksoy, Zeliha benim çok yakın arkadaşım, onun annesi. Ondan sonra o derdi ki kızım insan projesi olmadığı gün ölür derdi. ki 94 yaşına kadar projesi vardı. Ben onun projelerinde çok hatta 72. yılını onun ben yaptım pasajda filan. Ee, son böyle yoğun bakımdaydı, çok güzel elyası vardı. 94 yaşına kadar Almanca kitapları hala bilmediği kelimelerin altını çizerek okurdu. Ondan sonra kısaca böyle olamayacağım ama yani önünde insanın öyle bir model çok hoş oluyor. Ondan sonra ve de yoğun bakımda böyle yazdığı cümlenin son harfi kaymıştı öyle öldü. Falan. Öyle bir kadındı yani. Aa, i̇şte Zalan böyle gibi. kadınlar olursa filan gibi hani var ya şimdi yani benimki aslında bir hemşehir girişimi yani başka bir yerde yapsaydım herhalde bana bir bröve verirlerdi ya da ne bileyim bu, o bir elime geçen üç kuruş parayla belki bir yerlerde böyle yan gelip yatabilirdim ama yapamadım. Ee, babam da bizi çok öyle yetiştirdi çünkü çok kız, kız adedi fazlaydı. Böyle bizi Isparta usulleriyle biraz daha yani hep boş vakit geçirmemek üzere. Hep yaratıcılık ama bir şey yaratmak hep istiyorum. Ve de şimdi bu sokakta da siz gelip gördünüz herhalde bir kenarda şimdiye kadar yaptığım işleri. Çünkü hayatım böyle yirmişer yıllık periyotlara şey diyorum 70 yıldan sonra şimdiye kadar yapmadıklarımı yapayım dedim. Biz bu sokağın adını hiç dillendirmedik. Müellif Çok sokak. Çok hoş evet müellif sokak. Ne hoş değil mi? Çok Şimdi çok... nerede diye merak edebilir dinleyicilerimiz. Hı. Tünelden çıksınlar İstiklal Caddesi, tünel. Sola dönsünler. <gülüyor> ben... Kimse artık İstiklal Caddesini sevmiyor. <gülüyor> Biliyorum ne kadar kötü ama onu söyleyeceğim. Hmm. Şimdi bir, bir proje vardı. Gençlerle proje yapıyordum. Hmm. Ve şehri nasıl kullandıklarını soruyorum. Hep artık böyle etiler, Nişantaşı, Beşiktaş'a, modaya kısılmışlık var. Hmm. Hayatınızdan ne eksildi diye sordum. Karaköy, Taksim dediler. Peki o ne ifade ediyordu? Renk. Renk kayboldu. Hani buralarda çünkü e, her şey öngörülebilir. Yani nişantaşı etiler, bebek vesaire e, bir sürprizli bir şey yok. İstanbul değil o. Yani tümü o değil. O yüzden de çok özlüyorlardı. Ben de vazgeçmiştim. Girdiğim zaman böyle hızlı hızlı çıkıyordum arkama bakmadan kaçarcasına. Sizin oraya geldim ya. Beni barıştırdınız tekrardan. Evet. Bu o kadar önemli bir şey ki. Çünkü bizim ilham aldığımız yerlerde oralar. Evet. Ben tekrar bunu yapmak aldım. istiyordum zaten. Yaptınız ama. Yani size çok teşekkür ederim. Ben gerçekten barıştım. Teşekkür Sayenizde. Ederim. Teşekkür ederim. Bir de söyleyeceğim bir şey düşünmüştüm. Biz Belki Şişhane'den de tarif edebilirsiniz. Şişhane'den yukarıya da çıkarken şimdi orayı düzenliyorlar filan. Sağda çok güzel bir cumhuriyet binası vardır. Maalesef şimdi yeni düzenlemede hep yükseltiyorlar ya. Merdivenler kayboldu biraz irtifa kaybetti bina. Vergi dairesi çok güzel bir bina. Evet. Vergi dairesinden sağ küçücük bir sokak bu müellif sokak. Bir şey gözlüyorum ben, gözlemliyorum. Biz bir her şeyi çok, bizim gibiler yani biz tabi suçluyuz. Çok çabuk tüketiyoruz. Ve çok çabuk vazgeçiyoruz. Şimdi geçenlerde çok varlıklı birisi, şey, iş sanatta rastladım. Yani öyle birisi hem de. Varlıklıymış. Eski bizim kahvenin müşterilerinden de. Ya canım dedi, sizin dedi yaptığınız yere geldim. Sizin elinizin değdiği belli. Çok beğendim. Orada çok güzel daireler var filan dedi. Ben de bir Alsanız orada bir şey dedim. Yok yok Beyoğlu artık bitti dedi. Suriyeliler artık orada dedi. Şimdi bu ben de dedim ki bu kadar kolay vazgeçebilir miyiz dedim. Mesela Viyana'nın birinci işte deniyorlar o bir kay, ba, şey vazgeçmezler yani. Değil mi? Hı hı. Ne bileyim karterlatenden ne olsa vazgeçmez Fransızlar tamam yabancılar yerleşiyor olabilir ama. Orada öyle özgün olmayan şeyler yapamazsınız. Şimdi sizin o dediğiniz mesela demin etiler işte filan e, gibi şeyler ve de şimdi maalesef şehrin her tarafına yayılıyor. Yani isim vermek yok, Starbucks'lar bilmem bilmem neler. Bir kere zincirler oluyor ve hep daha önce yapılmış işler ve de hep birbirinin aynı projeler. Halbuki özgün bir şey mesela ben orada neyi düşünmüştüm Smoke diye bir film vardı Harvey Ketil'in bilirsiniz değil ha, Çok güzel. Çok güzel. O küçücük bir bakkal adını da ondan koymuştum zaten epey bir o zaman bakkal adını alabildim ben. Ondan sonra e, ben sanki bir çünkü oranın bütün özelliği Nurhan Hanım onu söylemeyi unuttuk. ...benim orada dükkanlarım var ama orada yaşıyorum... ...ve oradaki bütün binalarda yaşanıyor... ...o sokaktaki, o küçük sokaktaki... ...yaşanıyor... ...ben orada mahalle kafesi olacak... ...kahvesi olacak... ...herkes orada buluşacak gibi bir şey düşünemiştim... ...çünkü ince belli bardakla çay da veriyorum... ...yani hani sade capucino ya da o kağıt bardakta ...pipetle çekilen bir şey vermiyoruz yani... ...olmadı... ...onun etrafında sohbet olacak... ...mahalle o sokağı daha sahip olacak... Acaba diyorum o birbirimizden kopartılıyoruz. Bu bir bu bir şey bir politika mı acaba diyorum. Yani kopartılıyoruz birbirimizden. Farklı kültürlere doğru itiliyoruz. İşte o insanlar daha çok o mollara yönelik kültür değişiyor. Mollara yöneliyor bilmem ne. Ve de sonuç olarak biz beyolundan vazgeçtiğimiz zamanlar hanım o küçük taburelerle, nargilelere terk etmiş oluyoruz. Galata Kulesi'nin etrafı o bakımdan çok Doğru. çok kayboldu. Ben Diyarbakır'da o kadar çok nargileci görmedim yani. Şimdi 2012 yıllarında insanlar artık kulaklıklarını çıkarmışlardı ve birbirlerini dinliyorlardı. Şimdi ise birbirlerini duymamak için kutuplaşmaları, nefreti, saçma sapan hani bize bana göre diğerinin söylediği saçma sapan oluyor artık. Tabii. Ee, o yüzden tekrar o kulaklıklar takıldı. Hijyen e, ve işte AVM'lerin ışığı vesaire. E, şimdi bir e, müzik arası verelim. E, sohbet güzeldi vermeyecektim ama getirdiğiniz şarkı da çok güzel ve anlamlı. Siz isterseniz anonsunu edin şarkının. Teşekkür ederim. Şimdi ben yine Semiha Berksan'ın Hırçı'dasını benim hayatımın işte böyle sanki üç evresi var gibi. Yani bir yirmişer yıllık evreler. Bir tanesi böyle işte Nur Osmaniye, antikacılık bilmem ne. Sonra işte Galata... Galata'nın ama böyle en güzel yükseldiği zamanlar hani çok az da katkım olmuştur belki. Ondan sonra dedim ki artık şimdiye kadar yapmadığım işleri yapacağım. Nitekim orada işte sizin geldiğiniz yerde bir konsept store var. Orada upcycled diyorlar şimdi filan böyle upcycled, recycled şeyler işte pet şişelerinden, çöp poşetlerinden şeyler falan filan filan. Hatta yani yurt dışından da öyle şeyler ben getiriyorum şimdi öyle sanatçıları. Mesela bisiklet iç lastiğinden kolyeler falan. Yani bu benim yeni devrem. O 20 sene sürer mi bilmem. O yüzden o Nino, Nina Simone'nin o şarkısını ben şiar edindim biraz. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Dinleyelim. It's you know how I feel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 And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dome It's a new day New life me, and I'm good. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konum Hacer Saymanla çok güzel bir sohbete başlamıştık ve güzel bir müzikle de devam ettik. Şimdi müzikçi Sokak'tan bahsediyorduk. Çok yaşanılır bir hale getirmişsiniz. Hazır. Herkesin oraya bir gidip el vermesi lazım Yaşatması lazım Herkesin bir defa bir elini taşın altına koyması lazım Eğer güzel bir şeyleri görmeye devam etmek istiyorsak Elinize sağlık çok yaşanır Çok güzel bir sokak olmuş Hani başta da dediğim gibi Ben yeniden İstiklal'le Beyoğlu'yla barıştım sayenizde ee, o sokakla ilgili e, o, tabii hani organik sokaklarda nasıl devam etsin, nasıl bir hayaliniz var, e, nasıl bir özelliği var ondan bahsedelim. Yani ben bizim gibi insanların orada buluşmalarını düşlüyorum hep. Yani orada bir orada buluşup bir yere git. Yani tabii Beyoğlu'na geldikleri zaman ya da işte Karaköy'e inerken filan biraz o dokuyu yoksa çünkü biz oraları yabancılar bunu orayı çok güzel yaşıyorlar. Yani gelip orada mutlaka ...oturup şey diyor falan ama şimdi tabii yabancı da gelmiyor. Yani aksi takdirde çünkü şey de oluyor... ...o sokağın yaşaması çok önemli... ...yani oranın rezidansiyel olması çok önemli. Onun dışındaki aşağıdaki bütün bloklar şu anda... ...butik otel oldu. Yani burası biraz o geçitteki havanın... ...buraya taşınabileceğini bir kere düşünüyorum... Ona Sonuçta işte bizim gibi insanlar orada buluşursa smoke olduğu gibi diyorum ya yani orası bir buluşma. Yani orada birbirine rastlayabileceğini düşünürse evet. insanlar. Bir e, Serdar Ekrem'imiz vardı bozuldu. Ee, başka Frans sokağını bir şey beklemiştik olmadı ölü doğdu evet. öyle görüyorum ben evet. orayı ee, atiyemiz gitti yani arada konuşuyorduk Siz bunları hatırlattınız bana iyi oldu evet. ee, böyle orayı orası yapan insanlar terk etmeye başladılar ama siz yeniden bir sokağa hayat verdiniz. Ee, Vallahi şey dişim kanımı ne denir ona dişimi, dişimi? Şey takarak dört <gülüyor> e, yıl bitmiş ve ben orada can bir şey veriyorum. Sırf o çünkü şey yaptım ben o sokak şöyle bir şey oldu. Şimdi komşularınızın ne olacağı belli olmuyor tabii çünkü homojen bir kültür olmadığı için kahvede öyle olmuştu. Ee, tabii ben böyle küçük küçük bakıyorum çok hoş da bir mal sahibim vardı bir tanesi çok beni destekliyordu köşedeki dükkanı kokoreççiye kiraya veriyordu ben gittim beni de çok seven birisi dedim bir Cengiz Bey burayı kokoreçi e, imzaladınız mı dedim hayır hacı Hanım dedi ben diyeceğim Hanım ben ne bileyimsin sizin ilgileneceğinizi dedi ama Cengiz ve orada kokoreç olursa ben burada espresso satamam dedim. Burası da öyle bir hikayen Nurhan 6 Altı yıl o dükkanın kirasını kahve ödedi. İşte orada ne yapacağımı bilmeden kiraladım ben. Sırf tampon olsun diye. Şimdi burada da dört yıldır bütün o şeyleri kiraladım. Kiralık yani benim değil. Bütün o dükkanları yan yana. Çünkü ben bir şeye başladığım zaman yanımda hani... ...öyle de bir şey olsun... ...yani istemezdim şey... ...o, o dokuyu korumakla birlikte... ...o oraya gelinen insan... ...profilini de... ...belirliyor... ...belirler diye düşündüm... ...o yüzden yani bu kadar... E, ...cefa çekmekteyim... Peki içinde neler var... ...gelince insanlar ne bulacaklar... ...böyle bir küçük ipucu da verelim... ...ben oraların hep videosunu çektim... ...bunları... Hmm. E, şeye koyarız hani internete ama gelip kendilerinin görmesi, görmesi daha Kısaca makbul. Kısaca söyleyeyim. Bir tane bir onu karşı kaldırma atmıştım. Fakat e, hayat beni maalesef geriye doğru şey etti. Karşı da bir tek dükkan yani. Çünkü bir tarafta hep evler var ve redi var. Oradan sonra bir ilk bir dükkan var. O dükkanı kiraladım. Oraya işte artırıyor mu? Yani şimdiye kadar yaptığım işleri koydum. Bir karşı... Kaldırımdaki yan yana olan dükkanlarda bir tanesi konsept store oldu işte o konsept storeda Crea diye çok dünya çapında çok iyi bir giysi markası var onu almak için ne kadar çok uğraştım ya Rabbim o var giysi olarak onun dışında işte bu recycled yani yeni, yeniden dönüşüm dönüşüm şeyler malzemeleri var öyle kolyeler vazolar objeler filan. Çok tatlı da sanatçılar yapmışlardı onlardan çok, da bahsedelim. Ve tesadüf bu ya mimar çoğu hepsi mimar. İsim de Ona verebiliriz. Verebilir İsimleriz. miyim? Tabii. Tabii. E i̇şte Ankara'lı tanıştım çok da büyük bir dostum Gülnur Özdağlar mimar. Fakat bununla ve o bununla yaşıyor ve bununla seyahat ediyor. Sonra yeni Ankara'lı Sinem Yıldırım diye bir şey o bir sanatçı. Onun e, O da tam recycling değil ama e, müthiş el becerisi ve teknik şey olan bir kız. Ondan sonra o da, ya mesela onun Türkiye'de hiç sergi açmamıştı. Benim orayı görünce açtı. Yoksa yurt dışında ödüller alan filan bir kız. Ondan sonra çok başarılı, çok hoş, genç bir e, yarat e, tasarımcı. Sonra bir de, siz, siz tanışmadınız ama galiba yazıştınız... Ee, Eylem Palavulu, o da çöp poşetlerinden harikalar yaratıyor. Sonra bir yanında da bir var, oraya gittim. Oradaki çocukla pek seviştik, o bana hemen ismin, <gülüyor> ismini verdi. Ee, Hırvat bir kızla tanıştım ama tamamen şey, tanışması yani, ee, internetten. Ondan da bisiklet iç lastiğinden yapma şeyler alıyorum kolyeler falan muazzam şeyler. Ondan sonra işte şimdi bir tane İtalyan bir sanatçıyla şey diyorum e, silikondan yaptığı bir şeyler var. Ondan sonra onları getirmek istiyorum. Ama tabii satış olmayınca insanın bir hevesi kaçıyor. Bir de yenileyemiyorsunuz. Projeyi de genişletemiyorsunuz. Yani böyle bir tıkanma ya yani neyse dediğim gibi eşin bana çok destek. O tıkanmalarda diyor ki Boş ver sen de işte böyle bir şey yarattım dersin diyor. Yama yarattıktan sonra yaşatmak lazım. Doğru içinde sanat galerisi de var. Var bir de bakkal diye bir dükkanımız Hı. var. Orada siz gördünüz. İşte biz yazları bir deniz fenerinde oturuyoruz. Asos'un 8 kilometre falan kuzeyindeki kıyıya kulaklar bir yer. dört açılmıştır. Şimdi herhalde evet, deniz işte fenerinde uğrasınız belki. Orada tabi dostlarımız filan oldu ve de o yörede üretilen şeyleri getiriyoruz ama onun da çok satışları çok şey gitmedi. Çok iyi bir ezine peyniri işte zeytinyağı ondan sonra oradan zeytin getiriyorduk ama satamayınca dayanmadı filan. Ve on, ve ha, tereyağı, köy tereyağı bizim her şeyimizi köy yapıyoruz. Çok büyük bir mutfağı olmuyor mesela bir ev mantısı yapıyoruz bir köftemiz var sandviç salata işte şey. Salata, kahvaltı filan ağırlıklı böyle küçük bir kafemiz var. Aslında işte o biliyorsunuz batıdaki konsept dükkanların içinde böyle küçük bir tezgah oluyor. Onun arkasında bir günün tatlısı bir şey oluyor. Tabii onlar orada içki de veriyorlar. Biz onu pek veremiyoruz. Ondan sonra o bakkal da öyle gelişen bir küçük proje ama bir de işte smoke dediğim gibi. Hani ben zannettim ki civardaki esnaf da oraya gelir oturur, çayını orada içer filan. Şöyle oluyor. Yalnız onu sonra sordum neden. Mesela orada başka böyle kebapçı, pideci falan var. Oralara gidiyorlar. Ya da bir çaycıdan içiyorlar falan. Burayı pahalı zannediyorlar. Halbuki aynı fiyata çay ama... Görünüşünden ötürü işte içeride duvarlarda daha imoganın, imoganın şeyleri satılıyor baskıları. Şöyle galiba çağımızın hastalığı özensizlik. Ee, i̇nsanlar biraz daha hani salaş da güzel bir şey ama hani daha öbür tarafa doğru yöneldiler. Herhalde bu artık böyle iyice yabancı falan kaçıyor ama şimdi özen isteyen. Ve üşenmeme duygusunu isteyen Biz ne yiyeceğiz ne edeceğiz e Çok iyi cevap isteyen e, Lütfen kalksın Hani buraya gitsin hmm. Gerçekten çok özenli Çok emek canmış Bir de detaylar Biz hani çok böyle detaylara e, Önem vermeyen de bir toplumuz hmm. Hani kültürümüz de öyle Aman hani yapalım yalapşap mı denir hani, Öyle bir şey yok Ne fark eder filan deniz Biz biz çok büyük alışveriş merkezlerinde bile çok para harcananlarda o finishingler deniyor. Hani son hmm. dokunuşlarda orada problemler çıkıyor, çıkmıyor değil. Ama sizin belli ki eliniz hep üstünde. Çok, çok ince işler çıkmış, özenli. Ama işte insanlar şeye çok alıştılar artık. Yani çocuklar artık o mallardaki çocuk parklarında büyüyor falan anneanneler. Falan. Yani o çok... Al evet. alışılmış bir hale geldi. En son üzüldüğüm bir şey tabii bir de sanat galerisi yapmıştım ben orada. Onu atladık. Onu maalesef dönüştürmek zorunda kaldım. Çünkü o hiç yaşamadı. İmoga'nın shopuydu. Gene bir kenarda satıyorum tabii. Süleyman Sayem Hoca benim çok çok büyük bir dostumdur. Hep destek olur bana. Hep takdir eder. Ee, orayı da maalesef böyle Artrium depo diye bir şey yaptık. Yani benim depoda duran böyle eski eşyaları ama o da çok karmaşık. Orada mesela Berlin'den getirdim o ayrı bir hikaye. Berlin'den getirdiğim eski baskılar falan hepsi orada. O da bir hikaye. Zannettim ki ben bütün Mimar Sinan Üniversitesi benim oraya üşütecek. Öyle Çünkü olmadı. müthiş reprodüksiyonlar var ama öyle olmadı. E, Şimdi orada onları da satıyor. E, bu sokağı takip etmeye devam edeceğiz. Böyle bir ta tanıtma girişimi diyelim. Ama ondan sonra bakalım hani nasıl yaşayacak, nasıl sahiplenilecek. Onları da izleyelim. Başka programlarda yaparız Elinize sağlık Özeninize sağlık Geldiğiniz için çok teşekkürler Ben size çok teşekkür ederim Doğrusu çok heyecanlı gelmiştim siz beni <gülüyor> Çok teşekkürler Teşekkür ederim. Kumandada da Barış'a teşekkürler Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın Hoşça kalın.